Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah İbrahim aleyhisselamı seçtiğini, ona dost doğru yolu hidayet, dost doğru yolu gösterip hidayet verdiğini belirtiyor. Arkasından diyor ki, wa tinahu fi dünya hasan. Hem biz ona dünyada bir güzellik verdik. Bu güzelliğin nübüvvet olduğu, sadakatle ondan güzel bir şekilde söz edilmesi olduğu, bütün din müntesiplerinin az önce işaret etmeye çalıştığımız gibi onu sevip saydığı, Söylendiği gibi böylelikle dünyada Allah'a itaat ettiğine işaret edilmekte ahirette de ve innehu fil ahireti lemin salihin ahirette de şüphesiz ki o salihlerdendir. Salihler arasında sayılacak veya onlar arasında katılacaklardandır. İbrahim Aleyhisselam'ın elbette ki dünyadaki bakan ve mevkii gerçekten üstündür. Ve elbette ki biz Allah'ın lütfuna kimse karışamaz. Fakat Cenab-ı Allah'ın lütfunu da liyakatlere göre verdiğini de görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam gerçekten liyakatini ispat etmiş bir peygamberdi. Çünkü bildiğiniz gibi Bakara Suresinde Cenab-ı Allah ondan şöyle söz ediyor. Estağfirullah Ve izi İbrahim İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehüm Yani bundan daha öte bir teskiye gerçekten olamaz. Hatırlayın ki İbrahim'i, İbrahim'i, Rabbi bir takım kelimelerle, emirlerle imtihan etti. O da bunları eksiksiz yerine getirdi. Eksiksiz. فَاَتَمَّهُنَّهُ قَالَ اِنِّي جَاِلُكَ لِنَّاسِ اِمَاذًا Cenab-ı Allah burada belirttiği gibi hani Allah'a itaatle yönelen bir ümmetti diyor ya 120. ayet-i kerime önceki derste gördüğümüz burada da bu Bakara suresinde de diyor ki Cenab-ı Allah bunun üzerine buyurdu ki ey İbrahim sen hangi sınava girdinse kazandın eksiksiz başardın o halde ben de seni insanlara önder kılacağım bütün hayırlarda önder Aleyhissalatu vesselam. "Kâl innî câ'iluke lin-nâsi gelenlere de, gelenleri de imamlar yap. Takdir edelim ama. "Lâ yenâlu Benim ahdim, taahhüdüm sözüm zalimlere" erişmez zalimlere ulaşmaz Allah'ın Muhammed ümmetine vaadi var değil mi onlar vasıtasıyla nurunu tamamlayacağına dair peki niye eksik kalıyor bu dünyada şimdi eksik 14 asır önce tamamlamıştı değil mi Şair'in dediği gibi en aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Öyle mi? Öyleydi. Niçin? Çünkü onlar o zaman Allah'a verdikleri sözlerinde durmuşlardı. Biz niye en aziz ümmet değiliz? Çünkü Allah'ın bizi kendileriyle intihar ettiği kelimeleri yerine getirmiyordu. Onun için imamlığımız yok. Beşeriyetin önünde şöyle dursun. Arkalarında bile değiliz. Ortalarında bile değiliz. Kuyrukta bir yerlerde. Ya Yakışır mı böyle bir ümmete bu? Bu vaziyet bize yakışır mı? Yalnız dini aşamakta, dini öğrenmekte geri değiliz ki. Bilimde geriyiz, teknolojide geriyiz, çalışkanlıkta geriyiz, ahlakta geriyiz. Daha ne sayın? Bağdaşmaz. Bize yakışmaz. Akif'in dediği gibi, veriniz mesainize hatta son suratini diyor. Mesai çalışma, bildiğimiz mesai saatleri değil bu. Mesai sayın çoğulu, mesamin çoğulu. Sayiler, çalışmalar, çabalamalar. Son hızını veriniz diyor. En hızlı bir şekliyle çalışın. Akif çalışmaya o kadar ehemmiyet veriyor ki rahmetlik. Zamanla o kadar dar ki diyor ağlamaya bile vakit yok. Halinizden şikayeti bile bırakın ağlayıp üzülmeyi, dövülmeyi dahi bırak. Çalışın diyor. Niçin? Daha çok dünyalık elde etmek için mi? Hayır. Bu dini, bu ümmeti, hak ettiği yere Cenab-ı Allah'ın lütfuyla getirmesi için, her birimiz üzerimize düzeni, düşen vazifeyi yerine getirmek maksadıyla çalışacağız. Ümmet için yaşarsak büyürüz biz Allah katında. Bu din için yaşarsak Allah'ın yanında değerimiz artar. Ve Allah değer verdiklerini de ezdirmez. Bunu bilelim. Eğer ümmet bu halde ...birinci sebebi ümmet bu dinine Allah'ın kendisine indirdiği bu vahye... Hak ettiği değeri onun gösterdiği istikamette yürümeyi hakkıyla yerine getirmiyor, vermiyor... Buna bağlı olarak da Allah bu ümmete değer vermiyor. Allah'ın dinine verdiğimiz değer kadar değerliyiz yani. Bu mudur? Çünkü İbrahim Aleyhisselam böyle yaptı. Allahü Teala ona dünyada bir güzellik verdi. Değil mi? Ve innehu fil ahireti salihin. Ve şüphesiz ki o ahirette de salihlerden olacaktır. İbrahim bu dünyada imam oldu Aleyhisselam. Ondan sonra Cenab-ı Allah'tan istediği, benim soyundan geleceklere de ver dediği, hayır dedi Cenab-ı Allah. Ahdim zalimlere erişmez. Onlara böyle bir taahhüdüm yok. Eğer imam değilsek, yani eğer dünyada, her alanda, beşeriyet kafilesinin önünde değilsek, bunun sonucu zalimliğimiz vardır, onun için öyleyiz. Zulüm, Allah'ın dinine riayet etmemektir bundan ibarettir. Zulümden kurtulursak ahirette de güzelliklerle dünyada da güzelliklerle karşılaşırız. Ahirette de salihlerden oluruz. Niçin? İşte bakın ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Bundan sonra ey nebi aleyhissalatü vesselam şahsana şunu vahyettik اَوْحَيْنَا <gülüyor> اِلَيْكَ ne? Ani tâbi' millet İbrahim'e Bütün dinlerden, inançlardan sapıp uzaklaş onları bir kenara it elinin tersiyle İbrahim'in milletine sen de hanif olarak. İbrahim'in milletine. Millet burada din ve şeriat manasındadır. Ona uy diyor. Ve mâ kâne mine'l müşrikîn. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan bütün peygamberlerin geldiğini söyledik. İsrail peygamberlerini peygamberlerinin İshak Aleyhisselam'dan. İsmail Aleyhisselam'dan da soyundan da bir peygamber geldi. O da Hatemül Enbiya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ama İsmail'de, da İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları. Ne mübarek bir kök. Ne mübarek bir ağaçmış. İbrahim Aleyhisselam. Yani her bir müminin de bundan anlaşılıyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sevmesi gereken bu yüce kervanda Nübüvvet kervanında sevmesi gereken hemen arkasından gelmesi gereken ikinci şahsiyet İbrahim Aleyhisselam'dır. Çünkü o bize dua etmiştir. En büyük dua: Rabbena ve'b'ath fihim rasulen minhum yetlu alayhim ve yuzakkihim ve yuallimuhum el-kitabe vel Rabbim Onların arasından kendilerinden bir peygamber göndersin. O peygamber onlara senin ayetlerini okusun. Allah Allah. Onları tertemiz etsin. Diye dua ediyor. Onun için biz de Peygamber Aleyhisselatü Selam da tahiyyatta bize İbrahim Aleyhisselam'a her namazımızda, namazımızın sonunda dua etmeyi sünnet olarak teşriği buyurmuştur. Dua edilecek İbrahim Aleyhisselam. Çünkü o bize dua etti. Bir peygamber duası. Belki o yüce peygamberin duasının reddolunmaması hürmetine, ona bizim yapacağımız dualarla birlikte öbür dualarımız da kabul olur inşallah. Bu ümmet kadir bir ümmettir. Öyle olmak zorunda. Peygamber Aleyhissalatu bizim peygamberimiz de Aleyhissalatu vesselam kadir bir peygamberdi. İbrahim Aleyhisselam'ın bize yaptığı duanın kadro kıymetini bildiği için tahiyyatta bize bu duayı okumayı öğretti. Bu peygambere hem böyle bir peygambere nasıl dua edilmez? Ve bize o peygamberin dinine İbrahim Aleyhisselam'ın dinine bütün batıl yollardan saparak uymamız emrediliyor. Bunun gerçekten ehemmiyeti var. Yani hanife, hanife olarak İbrahim'in dinine tabi ol. Yani o dinle, o yolla başka yolları karıştırmayın. Başka yolları katmayın. Başka yollardan bir şeyler de eklemeyin. Arı duru şekliyle, katıksız haliyle, Tevhid'i bozmadan tevhide uygun olan şeriata başka yollar katmadan ve karıştırmadan dümdüz haliyle sırat-ı müstakim haliyle o yola tabi olur. Ve o müşriklerden olmadı. O hanif yoluna, hanif yola bir şeyler katmaya, karıştırmak, katmaya, karıştırmaya kalkışmak mağazalla müşriklerden olmakla sonuçlanacaktır. Tehlikeyi de ayetin sonunda haber veriyor. İnma ju'il es-sabtu alellezîne ihtelefû fî. Cumartesi gününe gerekli hürmeti, saygıyı göstermek hakkında ihtilafa düşenler üzerine yazıldı. Bazıları onu en büyük gün kabul etti. Bazıları pazarı ondan daha büyük kabul etti. Bazıları da Cuma'yı tazim etmeleri gerekirken bıraktılar o günü tazim ettiler. Şimdi burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlıyoruz. Diyor ki aslında Cenab-ı Allah haftanın günleri arasında tazim edilmek üzere önceki dinlere de Cuma'yı emretmişti. Yahudiler bizden sonraki günü tazim ettiler. Hıristiyanlar da biz ondan sonraki pazar gününü tazim ettiler. Cenab-ı Allah ise bizi gökleri ve yeri yarattığı günden itibaren tazim edilmesi istediği Cuma gününü tazim etmek ona gereken önemi vermek noktasında hidayet üzere bıraktı. Böylelikle onlar sapıttılar diyor. Bu hadis Onların buradaki ihtilafın Mahiyetini açıklıyor İhtilafa düştüler Kimi cumartesi dedi Kimi pazar dedi İşte o güne riayet etmeme Emri Onlar üzerinde Bir sınav olarak kuruldu Bazıları efendim Kur'an-ı Kerim'de Septten bahsediliyor Sept Cumartesi günü değil demektir Diye bir kesin mana yok Sebt aslında sebete fiilinden geliyor. Sebete fiili hareketsiz durdu, hareket etmedi, iş yapmadı bağa sıradır. Nitekim Nitekim Araf suresinde de Yahudiler hakkında bu fiil böylece kullanılmaktadır. Diyor ki Estaizu Billah İz te'tihim hitanuhum yevme ve yevme la yesbitune la te'tihim. Var mı aramızda ayet-i kerimeyi hatırlayan? Yani yaklaşık olarak böyle. Yani onlar sebt yaptıkları günü balıklar akın akın geliyorken sebt yapmadıkları günü balıklar gelmiyordu. Tamam mı? Bu sebtten hareketle cumartesi denildi. Yani aslında biz sebt günü diyoruz fakat Türkçe'ye hep sebti cumartesi diye tercüme etmeye alıştığımız için bunu cumartesi yasağı ben az önceki derste de öyle söyledim. Fakat gerçekte sebt etme günü diye tercüme etsek belki o daha bir şey anlaşılmaz bu sefer. Yani kasıt Yahudilerin Cenab-ı Allah tarafından kendilerine ibadet dışındaki amelleri yasakladığı gündür. Bugün de sadece bana ibadet edeceksiniz, Rabbe ibadet edeceksiniz. Devratta da benzeri ifadeler var. Günümüz Tevrat'ın hala var. Sept edeceksiniz. Yani öbür hareketlerden uzak kalacaksınız. İşinizi, gücünüzü terk edeceksiniz. O gün sadece bana ibadet edeceksiniz. Peygamber Efendimiz'in okuduğum hadisine göre bugün cuma günüydü. Ama onlar bunu ertelediler. Cumartesi'ye bıraktılar. Onun için ona sept denildi da dolayı o günde de etmeye başladılar. Sebt etmeye o günde başladılar. Hristiyanlar ise bu günü takdisi edecekleri veya ibadete ayıracakları gün olarak pazara bıraktılar. Bizde ise Cenab-ı Allah cuma günü cuma namazını teşrif buyurmak suretiyle o gün yapılan ibadet o cuma saatinde yapılan ibadeti bütün işleri, güçleri bırakıp kendimizi ibadete vermeye bedel olarak ihsad etti. Onun için cuma günü, cuma namazının fazileti, değeri, kıymeti pek büyüktür. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mazeretsiz olarak bu önemli, mazeretsiz olarak arka arkaya üç cuma kılmayan için kalbinin mühürlenmesiyle veyahut efendime söyleyeyim büyük bir vebal altına girmeklerini yapmıştır? Tehdit buyurmuştur. Onun için şer'an, mazeret sayılacak mazereti olmayanların cuma namazını kılmaları mükellefler için nedir? Farz-ı ayındır. farz ayındır. İşte ve inne rabbeke leyahkumu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîh yehtelifûn Şüphesiz senin Rabbin kıyamet gününde onlar arasında dünyadayken hakkında ihtilaf ettikleri hususta ne yapacaktır? Hüküm verecektir. Başta kendime olmak üzere. Her Müslümanı her vesileyle hatırlatıyoruz, hatırlatmamız gerekir. Müslüman... ahireti dünyada yaşaması gereken insandır. Ahiret merkezli yaşamak durumunda olan insandır. Eğer biz gerçekten ahiret merkezli yaşamasını bilirsek Cenab-ı Allah dünyada bizi gerçekten aziz eder. Ahirette zaten aziz oluruz o zaman Allah'a izliyle. Ne demek? Allah söylüyor herhalde. Kısaca söyleyeyim. Herhangi bir iş, herhangi bir davranış, herhangi bir hareketi fiilen işlemeden önce düşüneceğiz, değerlendireceğiz. Ahirette bu amel benim karşıma nasıl çıkacak? Bu şekilde çıkacağına göre böyle çıkmasını istiyor muyum? İstemiyorum. Neticesine tahammül edebilecek miyim? Edemeyecek miyim. İstiyorsak hoşumuza gidiyorsa, mükafat getirileceği ümidi varsa yapalım. İstemiyorsak, neticesine katlanamayacaksak, azabına katlanmak şöyle dursun, ihtimali dahi bizi korkutuyorsa, ürkütüyorsa onu yapmayalım. Kardeşinin gıybetini yapmadan önce düşün. Ahirette bu gibet karşıma nasıl çıkacak? Haram yemeden önce düşün. Rüşvet vermeden önce düşün. Almadan önce düşün. Faiz almadan önce düşün. Vermeye kalkışmadan önce düşün. Terazini yanlış tartarken düşün. Tartmadan önce düşün. Hakkı batılı birbirine karıştırmadan önce düşün. Bunlar ve daha benzeri bir takım şeyler. Yarın karşıma çıkacak. Ben bunların neticelerine katlanabilecek miyim? Katlanamayacak mıyım? Katlanamayacaksın o halde bir kenara gidereceksin. Namaz kılmadan önce düşün. Bu namazı ne kadar güzel kılarsam karşımda ne kadar güzel netice çıkar Bu da senin namaz Çevkini arttıracaktır zulmet zulüm yerine değil adalet yapacağın zaman düşün. Daha güzel adalet yaparsın. Çünkü adaletin adil kimselerin Cenabı Allah tarafından kıyamet gününde bahşerde nurdan minberler üzerine oturtulacaktır diyor. Aman ya Rabbi. Kendileri hakkında ve yönettikleri kimseler hakkında Adalet yapan muksitun yani gerçekten adil kimseler kıyamet gününde nurdan binberler üzerinde oturtulacaklar Bu hadisi düşün adalet yapmadan önce. Daha güzel adalet yaparsın. Adalet konusunda daha çok titiz olursun. Onun için bazılarını zannettikleri gibi ahiret merkezli düşünmek, dünyayı terk etmek değildir. Dünyada ahireti yaşadığın zaman ahiret öyle bir dünya öyle bir güzelleşir ki öyle zevkli bir hale gelir ki dünya adeta cennetin bir numunesi olur. İnsanlar adeta bedene bürünmüş meleklere dönüşür. Buna çok ihtiyacımız var. Ahiret insanı olalım. O zaman dünyaya da dünya ehline de faydalı olur. Bütün zararlar ahireti unutmaktan gelir. Bütün tehlikelerin başı ahireti ihmal etmektir. Bütün zulümlerin kaynağı odur. Haksızlıkların kaynağı odur. Ahlakın sınırlarının dışına çıkmanın kaynağı odur. Onun için Cenab-ı Allah daha Kur'an-ı Kerim'in başında. Ne diyor? Meliki Yevmi Din diyor. Din gününün yani herkesin hesaba çekileceği günün mutlak sahibi, egemeni, hükümdarı odur. O Allah'a hamd ediyoruz. Alemlerin Rabbi Elhamdülillahi Rabbil Rahim, Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Bizi ahiretle o kadar rapt ediyor bu Kur'an-ı Kerim. O kadar ahirete bağlatıyor. Ahirete bağlı yaşamak. Ahiret merkezli yaşamak. Ahireti hayatımızın belirleyicisi haline getirmek. Hayat o zaman güzel olur. Hayat o zaman lezzet verir. Hayat o zaman tatlı olur. O zaman insan kolay kolay ölmek istemez. Veya dünyada bu güzelliği gördüğü için ahirette daha güzeliyle karşılaşacağını ümit etmeye başladığı için ölüm ona nasıl olsa ne olacak? Ölüm beni güzellikten ayırmayacak ki. Yaşadığım bu güzellikten daha güzeline götürecek. Ölüm korkutucu olmaz. Ürkütücü olmaz. Bu budur. Ölüm böyle öldürülür. Şairin dediği gibi ölümü öldürdük biz. Ne yapsın bize ölüm? Ölümü böyle öldürürüz. Ahiretin, ahiretteki mükafatların, güzelliklerin dünyaya taşınan numunesi gibi yaşayabilirsek ölüm bizim için korkutucu gelmez ki. Ölümden korkanlar aslında farkında olmadan hazırladıkları ahiretin korkunçluğundan korkuyorlar. Yoksa gerçek bir mümin ben size söyleyeyim. Rabbimin emridir Ölümün sekeratı ağırdır elbette ondan korkulabilir, ondan üzülebilir insan ama geçicidir. Çünkü bir peygamber, son peygamber aleyhissalatü vesselam şüphesiz ölümün çok zor halleri vardır diyor. Bir peygamber mi? son peygamber söylüyor. Kayıtsız ve şartsız Allah nezdinde Allah'ın en değerli kulu. O bunu söyleyince dolayısıyla elbette ki bize zor gelecektir, zorlukları olacaktır. Rabbim kolaylığını versin. İman ile bu dünyadan ayrıldıktan sonra o zorluklar da bir şekilde aşılır Allah'ın İşte kıyamet gününde Cenab-ı Allah bizlerle kendi aramızda, Yahudilerin kendi arasında ve başkalarıyla aradaki bütün anlaşmazlık konularını Orada halledecektir. Çözümleyecektir ve kimin haklı, kimin haksız olduğu ortaya çıkacaktır. Bu ne manasına geliyor? Yani ortada bir belirsizlik mi var, o zaman mı belirlenecek? Hayır efendim. Biz mümin olduğumuz takdirde diğer dinlerle ihtilafımız konusunda lehimize hüküm verileceğinden eminiz. Çünkü dinimiz, Yüce Resulüne nasıl indirilmişse bize öylece gelmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bizim korkumuz dine inandığımız şekilden veya dinin şeklinden değil. Bizim korkmamız gereken bu dinin gereğini yerine getirip getirmemekle alakalıdır. Ha, i̇şte bunun yolunu da bir sonraki ayet-i kerime gösteriyor. Biz madem hak yol üzereyiz ve madem biz dışımızdakilerin batıl yolda olduğuna inanıyoruz ve bu hakikatin kendisidir, o zaman bizim onlara karşı bir vazifemiz var. Cenab-ı Allah'ın adaletini görüyor musunuz? Sen hakka sahipsin, o zaman bu hakka sahip olmanın yükümlülüğünü, sorumluluğunu gerektirdiği vazifeyi yerine getir. Nedir o? Sahip olduğumuz bu gerçeği evvela hayatımızda dipdiri, cabcallı yaşayacağız. Ondan sonra da başkalarına ulaştıracağız. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor 125. ayet-i kerimede? Ud'u ila sebil rabbik Rabbinin yoluna çağır. zaman mekan kaydı yok hangi durumda olursa olsun davet edecek nereye Rabbinin yoluna İslam davasında hiçbir şahsın payı yoktur ve hiçbir zaman İslam davasında şahıslara çağrılmaz şahıslara yapılan bütün çağrıların yolu bir yerde maalesef kötüye çıkıyor. Bu budur. Çünkü Allah benim yoluma davet edin diyor. Fani şahıslara değil. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına dahi davet etmiyoruz. Onun sünnetine davet ediyoruz. Yani Allah'ın kontrolünde yaşanmış ve söylenmiş olan sözlerine ve davranışlarına çağırıyor. Rabbimizin yolu çünkü odur. Öyle beyan edilmiştir. Fani şahıslara davet edenler bundan vazgeçsinler. Bu dinde fani şahıslara çağırmak yoktur. Çağırsaydık biz Ebu Bekir'e çağırdık. Radıyallahu Ondan önce Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine çağırırdık. Ömer Radıyallahu Anh çağırdı. çağırırdık. Ahlak ifaden dese Abidesi Osman Radiyallahu Anhu Efendimize çağırdık. İlmin beldesi Ali Radiyallahu Anhu Efendimize çağırdık. Ümmetin emini Abu Ubeyde İbnü'l-Cerraha çağırdık. Peygamber Efendimizin ak otlarını oklarını, anam babam sana feda olsun dediği, Peygamber Efendimizin dayım dediği Sad bin Ebî Vakkasa çağırdık. Hamza radıyallahu anh çağırdı. Bilal'e çağırdık. Ammar'a Bilal e çağırdık. Ammar çağırdık. Hiç birisine çağırmıyoruz. Rabbimizin yoluna davet edeceğiz. Şahıslara davet edenler her şeyden önce bu ayet-i kerimeye muhalefet ettiklerini bilsinler. Bu ayete muhalefet ediyorsunuz. Bilsinler bunu. Çünkü bu işleri büyük bir ibadet aşkıyla yapıyorlar. Allah'ın kabul etmediği şekilde yapılan ibadet, ibadet değildir. Karşılığı verilmemekle kalsa ne hala? Bir de vebale dönüşürse ne yapılacak? Asıl musibet o zamandır. Ya. Bakın Cenabı Allah evvela bu ayette kime davet edeceğimizi gösteriyor. Evvela davet davetin üslubundan önce kime davet? Ud'u ila sabili rabbik. Rabbinin yoluna davet et. Ama neyle? Bil hikme. Ne demek bil hikme? Bil Kur'an demek. Ne demek bil hikme? Bil nübuvve demek. Yoksa bazılarının sonradan çıkan anlamlarla değil, felsefeyleymiş, bilmem neymiş, ne alakası var ya? Yani? Ne alakası felsefe, Yunan felsefesinin İslam dünyasına tercüme edilmesinden sonra hikmet kelimesiyle karşılanmaya başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden 200 yıl sonra bu anlam giydirilmiştir. Hikmete. Kur'an-ı Kerim'in 200 yıl sonra verilen anlam ile anlaşılması kadar yani ilme aykırı, şeye akla aykırı bir yaklaşım olabilir mi? Öyle bir şey olmaz. Kur'an ile ...sünnet ile davet edilecek çünkü. Nitekim... ...Cenab-ı Allah müminlerin annelerine ne diyor? وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ ve اٰيَاتِ اللّٰهِ diyor. Ey müminlerin anneleri... ...evlerinizde okunan, kıraat olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın diyor. İmam Şafii radıyallahu El er Risale isimli meşhur kitabında diyor ki ki yazılı olarak bize ulaşan ilk fıkıh usulü kitabıdır. En eski fıkıh usulü kitabıdır diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hikmetin geçtiği her yerde hikmetten kasıt sünnet-i seniyedir. Resulullah'ın sünnetidir diyor. Evet. Ve başka vel Ve güzel Öyütle davet et. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle diyor. Yessirû ve lâ tuassirû. Veyâ yessirâ ve lâ tuassirâ. Beşirâ ve lâ tüneffirâ. İki sahabiyi, şu anda isimlerini hatırlayamıyorum, gönderiyor ve diyor ki onlara, galiba Ebu Musa ile e, diğer sahabi kimme Yemen'e gönderdiği zaman diyor ki, kolaylaştırın. Zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, uzaklaştırmayın. Lafı eyyip bükün değil. Ve kulu kavlen sedide diyor çünkü Cenab-ı Allah. Dost doğru söz söyleyin. Sözü doğru olarak söylemek lazım. Senelerce önce askerdeki işte bir arkadaşımızla oturuyoruz. Yavaş yavaş bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Yeni namaza başlamış falan bir kardeşimiz geldi. Bırak şu zıkkımı dedi elindeki sigara ya. Nereden düzelteceksin bilemiyorsun ki. Tamam sigara içiyorum, güzel bir şey değil. Beğendiğimiz bir şey de değil ama biz ondan önce bir şeyler var belki. Hepimizin benim desenin de bu kardeşe kazandırmamız gereken. Gelir gelmez daha oturuyor. Zıkkı bakıyor. Bu tebliğ değil ki. Bu güzel öğüt değil ki. Alabildiğine haşin bir şey. Söyleyeceksen bile böyle söylenmez ki. Öyle şey söylenmez ki. Sen onun o esnada onsuz yapamayacağına inandığı, hatta asker gibi bir yerde o olmasa askerliğin devam edemeyeceğini düşündüğü, zannettiği bir halde sen ona gelmişsin böyle en haşin bir şekilde zıkkım diyerek bırakma diyorsun. Bu, bu o tebliğ değil ki. Usul de değil, güzel öğüt de değil. Biz sana onu bu hali üzere bırak da demiyoruz. Kimse de diyemez bunu. Fakat güzel öğüt ihmal edilmemeli. Çünkü insanın tabiatı böyledir. Sen tabiatı böyledir. Bir güzel öğüt güzel sözü güzel söylemeye bir örnek anlatılır. Hepinizin veya belki en azından çoğunuzun bildiği bir örnek. Bir hükümdar bir gün bir rüya görüyor. Telaşlanıyor rüyadan. Diyor ki vezirlerine bana en iyi rüya tabircilerini getirin benim bu rüyamı tabir etsinler. Biri geliyor, of. Çok kötü bir rüya diyor. Annen ölecek, baban ölecek, kardeşlerin ölecek, sen de öleceksin. <gülüyor> Kesin bulunacak. Birkaç kişi geliyor aynı şeyi söylüyorlar. Onları da kestiriyor. Ona sonra bırakıyor bir gün, iki gün. Sonra dayanamıyor. Yine rahat edemiyor. Bana yine iyi rüya tabir eden birisini bulun diyor. Ki bu sefer kimse cesaret edemiyor. Gitsek gelin. Rüya on kişi tabir etti farasa beş kişi her neyse aynı şeyi söyledi biz de gidersen aynı şeyi söyleyeceğiz gitmiyor kimse birisi diyor ki ben diyor sizi bu sıkıntıdan kurtaracağım diyor anlatıyor rüyayı o maşallah diyor çok güzel bir rüya padişahım hükümdarım her neyse Aileniz arasında Allah en uzun ömrü size ihsan etmiş diyor. Ya öyle mi demiş ama söz güzel ya da gibi buna şu kadar mükafat verin altın kese her neyse gönderin diyor. Sonra demiş ya aslında bunun da söylediği söz aynı kapıya çıkıyor. Öncekilerin de sözü aynı kapıya çıkıyor. Fakat bunun sözü tatlı geldi. Öbürleri beni mahvetti. <gülüyor> Çünkü annesini öldürdü, babasını, kardeşini, sülalesinden kim varsa hepsi şey öldü. Ondan sonra sen öldü. Yani bu kadar acı çekeceksin. Her birisinin ölümüyle ayrı bir acı. Öbür türlü hadiseyi güzel tarafından ona gösterdi. Allahü Teala sana ailen arasında en uzun ömrü sana ihsan etmiş. İhsan etmiş de diyor şükret diyor yani. <gülüyor> bu bu. Söz aynı. Ha, dolayısıyla Aynı manayı ifade edebileceğimiz en güzel üslup neyse evvela onun üzerinde kafamızı zihnimizi yoralım. Manadan veya maksattan fedakarlık etmek yok. Davette laf eğilip bükülmez. Fakat en güzel şekilde söylenir. En güzel öğütle söylenir. Ona dikkat edilir ve cadilhum billetihi ahsan ve o kafirlerle en güzel yol hangisiyse onlarla mücadele et en güzel yol en iyi netice verecek olan yoldur veya netice vermesi beklenen en iyi netice vermesi beklenen yoldur işte az önce bahsettik ya bu ayette başlamadan önce Cenab-ı Allah onların ...tercihleri sonucu sapmalarını takdir buyurdu. Bu ümmetin ise... ...hakk üzere... ...sabit kalmasına imkan verecek şekilde... ...dillerinin tahrif edilmesine, değiştirilmesine karşı... ...ne yaptı dinlerini muhafaza buyurdu. O halde bu, bu ümmet üzerinde yani bizim üzerimizde nedir? Bir nimettir. İşte bu nimete sahip olmak da bizi onlara karşı sorumlu kılıyor. Bu sorumluluğun bir gereği olarak... ...Rabbimizin yoluna onları da başkalarının da muhataplarımızı da hikmetle, güzel öğütle davet edeceğiz. En güzel yol hangisiyse onlarla öylece tartışacağız. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dall'e an sebilihi ve huve a'lemu bil Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve hidayet bulanları da en iyi bilen odur. Merhum Kurtuluş burada diyor ki en güzel yol hangisi ise onlarla mücadele et. Eğer diyor bütün mücadele yolları tükenirse ve İslam davasının karşısında durmayı sürdürürlerse bu takdirde de savaşmak onlarla mücadelenin en güzel yolu olur. Niçin? Çünkü bu güzel davanın Kendilerinin arkasındaki diğer insanlara ulaşmasının önünde engel teşkil ediyorlar. Ve başka türlü de bu engelli kaldırmaya fırsat vermiyorlar, imkan tanımıyorlar. O durumda bunların hakkı onlarla savaşılmaktır diyor. Şimdi gerçekten bazı hallerde başka türlü lafı anlatmanıza imkan bırakmıyorsa karşısındaki zalim böyle olacak. Ömer radıyallahu anh sürekli olarak müteşabih ayetleri gündeme getiren birisinin hep adını işitip duruyor. Sonunda onu mescitte görüyor, mescide girerken. Diyor ki, filan kişi sen misin diyor. Bakıyor ki yine gündemle karıştırıyor böyle. Diyor ki filan kişi sen misin? Evet diyor. Halbuki onunla daha önce tartışılmış, münakaşalar yapılmış haberler hep Hazreti Ömer'e de geliyor. Onlarla konuşulduk ne diyorsak vazgeçmiyor diyorlar. Hazreti Ömer hiç onunla tartışmadan her zaman elinde bulundurduğu dürre denilen küçük kamçısı vardı. Otoritenin bir sembolü olarak Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde bu kamçıyı taşımaya başlamıştır. Onun kafasına kamçısının ucuyla bir iki vuruyor. Ya Ömer yeter diyor. Vallahi kalbimdeki bütün hastalıklar gitti. <gülüyor> Yerinde olduğu zaman tedavi, şok tedavi ifade yerindeyse bu şekilde güzel netice demek ki verebiliyor. İşte bunu nerede kullanacağını da Ömer radıyallahu anh'ın hikmetiyle bileceksin. Bunu bilenler, yani onun için davet sıradan insanların işi değildir. Davet bu işte özel olarak bu alanda özel olarak terbiye edilmiş, ilimle donatılmış, güzel ahlakla Karşılarındakilerin cahilliklerine hatta yerine göre edepsizliklerine ifade yerindeyse tahammül edebilecek kadar metin, ahlakı güzel, tahammülü güzel, katlanabilme imkanı karşısındakinin cehaletlerine, densizliklerine ifade yerindeyse katlanabilme tahammülünü gösterebilecek sabırlı insanların işidir. Yani davet insanının mümkün olabildiği kadar ilmen ve ahlaken en üst düzeyde, en iyi kalitede olması gerekiyor. O şekilde Allah'ın izniyle davet Semer'e verecektir. Nitekim vermiştir. Şu anda Endonezya'da ve o uzak doğuda, Afrika'nın ortalarına İslam savaşla, cihatla gitmedi. Güzel ahlaklı tüccarlarımızla. Ahlakı ve daveti güzel, dili güzel... İslam'ı iyi bilen ve iyi anlatan geçmişlerimizin çamalarıyla gitti. Bakıyor ki adam her bakımdan en güzel seviyede. Yaşayışı sureti kadar sireti de güzel. Yaşayışı davranışı güzel. Bu olsa olsa peygamberlerin bir peygamberlerin bir hikmetinin devamıdır diyorlar. Ve öyle inandılar, öyle iman ettiler İslam'a, öyle Girdiler. cenab Cenabı Allah birçok ayet-i kerime gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamı gibi bu ayet-i kerimenin işaret ettiği ahlak ile ahlaklanan kullarından eylesin. Subhan ah, rabbike rabbil izzati amma ah, ah, yasifun ah. ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.